ve kulla muhteşem bir baş ve kulla başlı bir balala ve kulla balala bir nari ve nari. Ee, devredeki üçüncü e, kısmındaki bana düşen ders resullere imandır daha önceki derslere de dikkat ederseniz Allah'a iman Resullere iman ve buradaki de kitaplara iman sanki birbirini okşayan, birbirine benzeyen başlıklar taşır. Nasıl size Resullere imanda Resullere iman imanın şartlarından birisidir dedim. Bu doğru olmasına rağmen Resullere imanı içeriğinden, muhteviyatından ayrılması gereken vesile imanla karıştırıp beraber sunmuşuz. Resullere imanın tarifi, Resule imanın tarifiymiş gibi gösterilmiştir. Bu da Resule imanın yanlış anlaşılması ve yanlış uygulanmasına sebep olmuştur. Resullere iman dediğinizde Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a kadar gelen adı geçmiş, Kur'an'da sünnete zikredilmiş bütün Nebi ve Resullerin Allah'ın kendilerine vahiy indirdi, risaletle görevlendirdi, kimseler olduğunu kabul edip itiraf etmemizdir. Mesela Musa Aleyhisselam, Ulul Azm dediğimiz büyük Resullerden kabul edilen, Allah'ın vahiy ettiği, kendisine Tevrat'ın indirildiği bir Resul olarak biliriz ve böyle inanırız. Ve bu da yeterli. Sadece bu, bir telefuz niteliğinde yeterlidir. Musa'nın Allah'ın Resulü olduğuna, Tevrat'ın kendisine indirildiğine inanırız der, bırakırız. Aynen Tevrat'ın da Allah'ın kitaplarından bir kitap olduğuna inanırız. Kitaplara iman, bu anlamda ele alıyoruz. Tevrat tahrif de edilmiş olsa, İncil tahrif de edilmiş olsa, Onların Allah'ın indirdiği kitaplar olduğuna inanmamız kitaplara iman cümlesinin tarifidir. Aslı budur. Onlara takınılması gereken tarifte ise Bukhari'deki hadis-i şerifte gibi Tevrat'tan, İncil'den size bir şeyler anlatıldığında sakın ne yalandayım ne de doğrulayın diyor. Neden? Yalanlarsanız doğru olan bir şeyi yalanlamış olabilirsiniz tasdik ederseniz de tahrif edilmiş bir şeyi tasdik etmiş olabilirsiniz diyorum. Ama burada kitaplara imandan kitaba, Kur'an'a imanı ayırt etmek gerekir. Bunu anladınız? Çünkü kitaba iman, Kur'an'a iman kitaplara imanın tarifinden ayrı tutulması gerekir. Neden? Tevrat'a inanmamız Allah'ın vahyi olduğuna inanmamız bir mücerred teleffuzdan ibarettir. Yeterli. Ona imanın lazımı yoktur. Aynı Resul'e iman da anlattığım gibi. Ama Kur'an'a iman denildiğinde hatta bunun telefuzu zikri bile bizde algıladığımız şekliyle farklı bir boyutta hissedilmesi gerekir. Ben size de dedim ki mesela bazen Allah'ın kitabı dediğinde ne anlıyorsunuz desem, mutlak istisnası eş anlamda başka bir ismini zikredersiniz. Halbuki bu sorduğum sorunun cevabı değil. Sizin anlattığınız şeyin cevabı. Allah'ın kitabı nedir desem ne dersin? Vahiy der. Aynı ismin yani eş anlamlı başka bir ismi. Sen ne dersin? Kur'an. der bak Allah'ın kitabı diyorum hep eş anlamlı bir başka ismini zikredersin. Halbuki Allah kelamı dediğinde Ahmet'in falan filanın kelamı demenin yanında farklı bir şeyler vermeli bize değil mi? Hatta dün de herhalde size e, en kötü nispette hadis inkarcılarına verdiğimiz bir cevapta kavlin sözün değeri o sözü söyleyene bağlıdır. Yani size bir haber gelse dedim. Bu haberi kimden aldın diye sorsam ha Sedat'tan. Ha Sedat doğru sözlü birisi. Rastgele bir söz etmez. Derim. Ama bu söz yanlış olabilir mi? Olur. Ama onun dürüstlüğüne sebep bu söze bir itibar vardır. Ha Bana tekrar bir haber getirsen kim getirdi? Ha Yasin getirdi diyor. Yasin zaten yalancı rastgele söz eden birisi. Ha, ama bu söz doğru olamaz mı? Olur. Fakat önceki haline nispeten bu söz öyle bir değer alır. Allah kelamı da denildiğinde bizde bunu bize verdi, algılattı, yansıma şekli bizi değiştirmelidir. Allah kelamı demeliyiz. Eğer bunu anlarsanız o zaman bu söze verdiğiniz değer farklı bir boyuttadır. O zaman bundaki algılanması gereken şey sözün telefuzu değil. Sadece telefuzdan ibaret olsaydı aynen Resul'e iman, Muhammed'e iman, Muhammed'e inandın diyerek mücerre teleffuz edilmesi gereken bir söz değil. Ona imanın itaat nasıl lazımı dedik geçen derste. değil mi? İttiba nasıl lazımı demişsek, onu örnek alma nasıl onun lazımı demişsek, Allah kelamı denildiğinde de bunun algılanması gereken bir şekli var. Deyse senin telaffuz ettiğin gibi demir elde ediyor değil mi? Ecevit de ben de Allah'ın kitabına inanıyorum diyor. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul ediyorum diyor. Eğer bu mücerret telaffuz bir faide içeriyorsa herhalde onlara da fayda vermesi gerekir. Onun için bu denli bir sözün bizde bir anlam kazanmasını istiyorsak, gönlümüzde bir şeyleri oturtmasını istiyorsak o zaman biz bu kitabı bazı nitelikleriyle ele almamız gerekiyor. Yani sıfatlarıyla. Niteliği anladınız mı ne demek? Özellikleri. Bazı özellikleri ile böyle diyebilirsin. Sıfat ve nitelikleriyle. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'deki ilk zikredilen ayeti-kerimede al kurana Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Tedebbürün karşılığı ee, değil de tefekkürün karşılığı düşünmedir. Tedebbür biraz daha teferruatlı derinlemesine aklederek düşünme eylemidir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Şimdi böyle bir hitabı size yakalatmaya çalışacağım ama zorlandığımı biliyorum. Ne zaman söylenir? Kur'an'ı düşünmüyorlar ne zaman denir bu söz? Mutlak Kur'an'ı düşünmediğini gösteren bir eylemin akabinde bu söylenir. Öyle mi? Onlar akletmiyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar mı ya Kur'an'ı? Mutlak buna ters düşen bir sözün fiilin akabinde söylenir bu söz söylenmiştir. Devam ederek diyor ki Allah اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ min اَنْدِ غَيْرِ eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı, Allah'tan gayrı ne demek? Allah'tan başkası. Yani? Allah tek yaratıcıysa, Allah'tan gayrısı mahluktur her şey. Eğer Kur'an bir mahluk sözü olsaydı, mahlukattan da kasıt insandır. Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı, İnsan sözü. İşte o zaman İşte o zaman onda çelişkili, tezatlı birbirine ters hükümler bulurlardı diyor. Eğer Kur'an'ın beşer kelamı anlamını yansıtan öyle olduğunu sana yaptırtan bir eylemin sözün ki söz biraz zordur. Hiç kimse Kur'an'a beşer kelamı demez. Der mi? Herkes Allah kelamı diyor. Her ne kadar sözde Allah kelamı desem bile eğer uygulamalarından herhangi bir uygulama onun beşer sözü olduğunu ima eden, yansıtan bir tipte olursa sen onu beşer kelamı kabul etmişsin sayılır. Yine Resul resullere imanda da söylediğim gibi bazen insanın sözü mücerret bir telaffuzdur. Bu başlangıç olarak tamam ama yetinilmez. Bazen söz iddiada kalır, ispat olmaz. Bunu anladınız mı? Aynen yine Resul'lere imanda dediğim gibi eğer siz Allah'ı seviyorsanız. Neden? Allah'ı sevdiklerini söyledikleri için. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bu sözün doğruluğunu ispat etmek için veya hakikaten Allah'ı sevmeyi istiyorsanız. O zaman bana tabi olun. Çünkü Resul'e tabi olma. Allah'ı sevmenin tek yolu ve emaresi sayılır. Bazen söz amelle paralellik taşımazsa katiyetle bir kıymeti yoktur. Hiçbir şey ifade etmez. Sözü mutlak amelle, eylemle biz pekiştirmeliyiz. Sağlamasını yapmalıyız. Ve tasdik edip doğrulattırmalıyız. Yine Resul'lere imanda da dediğim gibi Allah'tan gayrı rabb edilmeyi anlatırken adib Hatim'le radıyallahu anha bu ayet okuyor ittihadu ahbarahum varuhbânum min dunillah. Yahudiler, Hâmlar, Milisiyanlar, Ruhbanlar Allah'tan gayrı rabbler edindiler diyor. Bunu Kur'an söylüyor ve Resul tekrar ediyor. Bu kıssayı bu ayetin tefsirinde tirimizde bulabilirsiniz. Hemen Adi ne diyor? Adi İbni Hatim Ey Allah'ın Resulü biz onlara ibadet etmezdik ki. Onlara secde verip rüku etmezdik ki diyor. Zaten sizi öyle bir şeye çağırsalardı yapmazdınız ki diyor. Çünkü Allah'tan kayınla secde verip rüku etmenin ne anlama geldiğini herkes açıkça bilir. Ama Allah'ın haram kıldığını onlara helal helal kıldığını haram kılarlarken aynen tabi olmuyor muydunuz? Evet diyor. İşte Allah'tan gayrı Rabb edilmedir. Halbuki adi sözler etti diyor bunu. Biz böyle bir şey demedik, etmedik. Çünkü rüküve secde etmiyorduk, onlara ibadet etmiyorduk diyor. Ama eylemleri Allah'tan gayrı Rabb edilmeydi. Her ne kadar siz laftan sözden Hocam, bugün eğer eğer lafzen biz Allah, Kur'an'ı Allah'ın kitabı, kelamı kabul ediyorsak o zaman eylemlerimizde buna ters düşen hiçbir şey görülmemeli. Onun içindeki bu ayette onları akletmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Kur'an eğer beşer sözü olsaydı ancak dedikleri, iddia ettikleri, ona nispet ettikleri ihtilaf, çelişkili birbirine birçok hükümler bulurlardı diyor. O zaman bu şunu ifade eder ki Kur'an katiyetle hiçbir ihtilafın kaynağı değildir. İhtilafın kaynağı olmadığı gibi hiçbir ihtilaf şatafatlı sözlerle ona nispet edilemez. Yani herkes Kur'an'dan istediği bir şekli anlamış. Dört tane kavül çıkmış, beş tane hepsi haktır diyemezsin. Bu Kur'an Allah'ın kelamıdır sözüne ters düşer. Bu ihtilafta beşer sözü vardır. Ancak beşer sözünde ihtilaf ve çelişki mevzu bahistir. İslam'ın evvelindeki dalalet fırkası olarak tavsif ettiğimiz bütün tayifelere bakın. Hepsinin kaynağı, delili bir ayettir değil mi? Ne yapıyorlar şimdi? Herkes düşüncesine, sözüne bir ayeti delil getirince insanlar da zannediyorlar ki Kur'an'da böyle bir ayet var. Bu ne hükmü getiriyor? Kur'an herkesin düşüncesinin, fikrinin, kanaatinin ham maddesi oluyor. Ham madde ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ha? Herhangi bir şeyin yani unsurun yani materyal mi deyin, ne derseni deyin. Onun işlenmemiş şeklidir. Bir demiri düşünün. Evet bir altın külçesini düşünün. Ham budur. İşlenince şekil alır. Kur'an herkesin düşüncesinin ham maddesi oluyor. Kur'an'dan bir ayet oluyor. istediği gibi şekillendiriyor. İstediği gibi bir anlam veriyor. Bu Kur'an'ı ham madde niteliğinde telakki etmektir, düşünmektir. Kur'an hiçbir düşüncenin ham maddesi değildir. Eğer iyi düşünürseniz herkes Kur'an'ı istediği gibi anlar. O böyle anlamış. Ben böyle anlarım sözü. Kur'an'ın beşer sözü olma niteliğini vurgulamadır. O zaman yapılması gereken nedir? Kur'an hiçbir ihtilafa kaynak değil. Yani Kur'an'dan kaynaklanan bir ihtilaf yoktur. Birisi dese ki bu ayet böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır. Bu ne anlama gelir? Kur'an'ın ihtilafın kaynağı olduğunu iddia etmektir. Hatta tefsire baktığınızda usulü tefsire اِذَا جَاءَ ihtimalu بَطَلَ الْاِسْتِدْلَى Yani bir sözde genel söyleniyor. Muhtemel mana varsa böyle olur, böyle de olur. İhtimal buna derler. İdeja, İdeja, ihtimalı. İhtimal geldi mi? batalal istedilir. Ondan delil alınmaz. Yani böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır. Denilen bir söz geldi mi? Ondan istedilen yoktur. Deli çıkaramazsınız. Haşa, Kur'an'da bu hiç yoktur. Kur'an'da bu hiç yoktur. Kur'an hiçbir ihtilafın kaynağı olmadığı gibi hiçbir ihtilaf da ona nispet edilemedi. İlim ehline tanınan dokunulmazlığın bunu anladınız mı? İlim ehli olduğu düşünülen birisine oluşturulan dokunulmazlığın ilim ehlini sorgulamak Hata etmiştir demek, bu yanlış olabilir demek, ilim elinin dokunulmazlığına zede getiriyor. Hiç kimse hocasına, abisine, efendisine böyle bir söz söylenilmesini istemiyor. Ama bunu Kur'an'a rahatlıkla yaptırıyor. Kur'an'ın dokunulmazlığı mevzubahistir öncelikli olarak da. Kur'an hiçbir ihtilafın kaynağı olmadığı gibi, hiçbir ihtilafta katiyetle, hiçbir güzel sözde de olsa Kur'an'a nispet edilmesi mümkün değildir. O zaman Kur'an'dan anlamamız gereken temel kaide bu. Şimdi burada şöyle bir anlamı çıkararak size reddiye verebilirler. Sizin anlattığınız şekliyle o zaman katı bir nasırçılık doğar binaenale insanları zorlayan bir sistem gündeme gelir. Belki sözlerimin sarf ediliş şekliyle siz de bunu düşünebilirsiniz. Bu katiyetle katın değildir. Ve insanları bıktıran, baskı altına alan bir sistem de değildir. Bilakis ki ileride bunu anlayacaksınız. Bu sefer böyle anlaşılması gereken bir kitabın anlama şekli yine az sonra gelecek. İkinci kaydı olarak burada düşünmeniz gereken şey önce Kur'an hiçbir ihtilafın kaynağı değil. Hiçbir ihtilaf ona nispet edilemez. Allah kelamı dediğinde bu oturmalı önce. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah-u Azze ve Celle ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا Bu kitap şimdi kitaba iman dediğin zaman kitabın nitelikleri bu kitap Hiçbir şüphe tereddüdün olmadığı bir kitap. Hudellil mutlakıyım. Allah'tan sakınanlar, onun emirlerini yapan, yasaklarından sakınanlar içinde bir kılavuzdur diyor, önderdir diyor. Bu kitap, hiç şüphe ve tereddüdün olmadığı bir kitap. Kitabı sizce, az önce dedim ya, bunlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı sözü, mutlak buna ters düşen bir sözün ve fiilin akabinde söylenen bir sözdür. Demiştim ya. Şimdi bu kitap kendisinde hiçbir tereddüt ve şüphenin olmadığı kitap diyorum. Bırak şimdi belli bir tereddüt ve şüpheden sonra söylenilen bir söz olduğunu düşünmeden evvel bu kitap kimedir? Sizce? Kitap olarak ona inananlara mı inanmayanlara mı? <gülüyor> İnanmayanlar zaten inanıyorlar. Mecbur inanıp da bu kitap kendisinde hiçbir i̇nan, tereddüt... yine bulmaca bulur gibi düşünmeyeceksiniz. Evet, ama Zaten ama ilk kitabın... Şey... Bu kitap açıkıyor, Bakın, bu kitap kendisinde hiçbir tereddüt ve şüphenin olmadığı kitap. Ve Allah'tan sakınanlar için bir kılavuzdur. İnananlara. Çünkü inanmayanlara olsa yine Bakara'da başka bir ayeti kerimede وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صادقين. Eğer bizim kolumuza Muhammed'e indirdiğimizde bir şüphe ve tereddüdünüz varsa bir mislini getirin sizde. Hem de dünyada ne kadar Allah'tan gayrı yardımcı varsa onları da yardım açarın. Eğer iddianız da doğruysanız, sadıklarınız. İnkar, i̇nkar edenlere, kabul etmeyenlere dönük hitap bu. Bu inananlara dönük bir hitap. İnanan nasıl Kur'an'da şek ve şüphe var der, der mi dersiniz? Demez. Demediğine göre demek ki fiilinde Kur'an'da şek ve şüphe var olduğunu ima edip uyandıran bir hali vardır. Nair dettiniz mi? Aynen hiçbir kimse Kur'an ihtilafın kaynağıdır demez. Kur'an beşer sözüdür der mi? Ama yaptığı iş beşer sözüymüş anlamını, imasını verir. Ve hiçbir kimse de Kur'an'da şüphe ve şek tereddüt var demez. Hele inanan birisi demez. Ha demeyeceğine göre demez. Demirel bile demiyor, inanıyorum diyor. Ha belki kısmı şöyle der. Kur'an'dan 240 tane ayet artık uygulanmaz, yaşanmaz derdi. Dediği gibi de. Ecevit de inandım diyordu. Buna. Demez. O zaman demek ki eylemde, amelde Kur'an'da şek ve şüphe olduğu imasını uyandıran, işaretini uyandıran bir tavır sergileniyor demektir. O zaman Kur'an'da şek, şüphe, tereddüdün olduğunu ima etme, hangi anlamla eylem biçiminde gündeme gelebilir? Kur'an'ın farklı boyutlarda az öncekine biraz onun uzantısıyla devam eden anlaşılabileceği, anlaşılması mümkün cevaz verme niteliğinde gündeme gelir bu. Ve bu da şüphe ve tereddütlerle gündeme gelir. Yakalayamadı teslimiyetin noksan olduğu yerde gelir. Bunu anladınız mı mesela? Mu'tezile'nin ki özü ondan dersin ilk başlarında size fıtrattan bir şey zikrettim. Aklın fıtrattaki görevi idraktir, vahideki görevi teslimiyettir dedim. Teslimiyetteki zede şüphe beterettürdür. O da nedir? Akli yaklaşım. Hoşuna gitmediği halde, aklına yatmadığı için bir tereddüt onu sorgulaman bu nasıl olur? Bu olabilir mi? Bu böyle anlaşılması gerekir, olması lazım. Hatta bunu çokça hadiste sergilediklerini görürsünüz. Bu nasıl olur tipinde bir söz. Akli yaklaşımın neticesi şüphe ve de gündeme gündeme gelir çünkü akıl ancak böylece sorgulanır. Yine idrakte de bunu örnek verdiğim gibi biraz dikkat edin. E, aklın e, aklın fıtrattaki görevi idraktir derken fıtri boyuttaki bütün müşkilatlar şüphe ve tereddüt dedim. Bu insan diyor toz toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek? Bu bir şüphe mi? Bu bir tereddüttür. Bu şekilde yaklaşma indirilen kitaptaki şüphe ve tereddüdün varlığını ima etme, iddia etme ve eylem olarak sergileme anlamını taşır. O zaman burada bir noktaya basmamız gerekiyor ki o zaman Kur'an'dan farklı anlayışı çelişkili, ihtilaflı, tezatlı anlayışı önlemek için bir aslın tespiti vardır. Çünkü Kur'an'da ilk muhatap olduğunuz şey, işittiğiniz, Kur'an'ın mantuku dediğimiz lafzıdır. Mantuku da nedir? O kelimeye, o dili konuşan toplumun yüklediği anlamdır. Mefhumi ise sonradan koluna konulandır. Yani, aynen daha önce tevhid derslerinde de mutlak duydunuz. allah Azze ve Celle diyor ki, اَلَّذ۪ينَ آمَنُونَ وَلَمْ يَلْبِسُوا يَلْبِسُ اِيمَانُهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler. İşte onlar hidayet üzere ve güvendedirler diyor. Bu Kur'an'ın mantoku, bu mantokun içinde geçen bir kelime zulüm giydirmeyenler. Sahabe diyor ki hangimiz nefsini zulmetmemiştir ki? Bunu mantoku ile anlıyor, lügat anlamıdır yani mantoku. Herkes bu sefer hangimiz zulmetmemiştir ki diyor. Allah Resulü de diyor ki, elem o? Daha önce inen, okuduğunuz, işittiğiniz bir ayeti dinadınız mı? Lokman ne diyor? Makale Salih ol ya bu neyye, la tuşrik billahi, inne şirke la zulmun azim. Ey oğulcağızımız, sakın Allah'a ortak koşmak. Zira Allah'a ortak koşmak büyük bir şirktir. Ya, büyük bir zulümdür. Allah ortak koşmak zulümdür diyor. Oradaki birinci ayetteki geçen zulüm burada şirk olarak. Zulüm mantık, şirk mefumudur. Başka bir ayette geçmesine rağmen daha önce inen onlar bunu anlayamamış, alaka kuramamış. Bu alakayı kim kurmuştur? Resul kurmuştur. O zaman bu yani Kur'an'ı, indirilen Kur'an'ı açıklama beyan hakkı Kur'an'da da zikredildiği gibi Kıyamet Suresinde Allah-u Azze ve Celle diyor ki tuharrik تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكِ لِتَعَجَلَ بِهِ Sakın ha, onu ezberlemek için öyle dilini depreştirme lüzum yok. Çünkü Cibril vahiy getirdiğinde peygamber çabucak ezberlemek için acele ediyordu, acele acele okuyordu. Sakın böyle acele etmenin lüzum yok. اِنَّ e ee, subhanallah. La tuhrik bihi lisanake li taacile bi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anahu. Onu göğsünde ezberinde toplamak, okunan bir kitap haline toplamak bize ait. Sen sadece idâ kara'anahu. Fettabi' Kur'anahu. Biz onu Cibril'in diliyle okuduğumuzda sen sadece onu takip et. Sonra inne aleyna beyanahu. Sonra onun cem'i onu beyan etmek, açıklamak, açıklatmak da bize ait. Bu ayetten anlaşılan ne? Demek ki öncelikli olarak kitabın lafızları iniyor. Lafızlarından sonra onu açıklama, onu açıklamak da bize ait diyor. Demek ki bu Kur'an'ın açıklanması Allah'ın tekeffül ettiği, yükümlülüğünü aldığı bir şeydir. Nasıl ki lafız vahiy ise o lafzın beyanı da vahiy olmalıdır. Değilse beşer sözü karıştığı andan itibaren ne olur? İktilafse petal net Bunun içindir ki Allahu azze ve celle ve anzelnâ ilâikâ zikre, lütbeyinâ lina simanuz zile ilayhim. Biz sana zikri indirdik. Neden? İnsanlara indirilen açıklayasın diye. İnsanlara indirilen ne? Ne? Peran. Adamı, biz sana zikri indirdik. İndi Kur'an'ı açıklayasın diye. Neyi indirmiştir? Tevhidim. Neyi indirdiyse indirsin. Demek ki Kur'an'ın açıklanma Kur açıklanması için de ona bir şey indirilmiş. Biz buna sünnet diyoruz. Zikirdir. O zaman Kur'an'ı beyan etme hakkı ve yetkisi sadece Resul'ün. Çünkü vahiy olan lafızların kendisinin vahiy olduğu gibi açıklamasının da vahiy olması gerekir ki insanlar çelişki, tezat ve ihtilaftan kurtula bilsinler. Neden? İlk iman meselesinde size anlattığım gibi hani imanın tarifinde bir açık oturumda kalburüstü bir topluluk vardı. İki sunucu vardı dedim. Soruyorlar şimdi aralarında imanı tarif ediyorlar. Her kafadan bir ses çıktı. Herkes istediği bir şekilde tarif yaptı ve bu sefer oradaki birisi dedi ki ya hocam tab onlara 14 asırdır yani 1400 senedir daha tarifi oturtulmamış bir imanın Herhalde 14 atır sonra bu tarifi oturtmaya çalışmıyorsunuz değil mi dedi? Çünkü 14 asırdır gerçekleşmeyen bir şeyi 14 asır sonra yapmaya çalışmak anlam taşır mı? Bu sefer dedi yani bu farklılığı o zaman oradan sadık Al bayrak dedi ki işte bu İslam'ın cihan dedi. Cihan evrenselliği yani bunu bir de kutsallaştırdı hem de. O zaman kız da dedi ki hocam dedi herkesin istediği gibi anladığı bir şeyin o zaman bağlayıcılığı kalır mı? Çünkü herkes istediği gibi anlarsa bir şeyi onun bağlayıcılığı var mıdır? Eğer Kur'an'ı da Resul'den başkası açıklarsa açıklama kalkarsa bağlayıcılık biter. Selep böyle anlamış, bu fakirde böyle anlıyor der değil mi? Normal mi? Selef böyle anlamıştı Bu fakir de böyle anladı der. Ba, ömür boyu senelerdir tefsir yapanları duyuyorsunuz televizyonlarda. O zaman Kur'an'ı beyan etme hakkı sadece ve sadece Resul'dur. Onun dışında hiçbir kimsenin Kur'an'ı beyan etme hakkı yoktur. Salahiyeti yoktur. Bu meyanda düşünülmesi gereken bir şey vardır. Resul'ün beyan hakkı, açıklama hakkı bizim kendi ifademizde Rivayet tefsiri diye telaffuz edilir hadisçilerle günler. Bizim için değer ve itibar rivayette dayalı yapılan tefsirlerdir. Bunu anladınız mı? Bunun karşıtı olarak da zirayet tefsiri gündeme getiriliyor. Zirayet Dirayet rivayetin tersi. Yani rivayet de değil de akılla yapılan tefsire denilir. Ve liratla yapılan tefsire denilir. O zaman şunu düşünmek gerekir. Bu ortamda senelerdir Türkiye'de TV kanallarında falan görüyorsunuz tefsir yapanlar var. Allah Resulü bu ayet hakkında böyle demiş deme ihtiyacını duymadan hem de. Ve bazen gençlerin dini hamaseti olan, dini yaşamak, hayatlarına yansıtmak isteyen gençlerin birçok mealden, tefsirden bir şeyler toplayarak tefsir çalışmaları dersleri yaptığını görüntünüz. Bunu tek adıyla şöyle telaffuz edebiliriz. Tefsir adı altında yapılan her şey Kur'an'ı tahrifin kod oluyor. Tefsir çalışmaları adı altında yapılan bütün faaliyetlerin tek Gayesi Kur'an'ı tahrifin kodada olmaktır. Çünkü Kur'an'ın açıklaması Resul'e dayanmıyorsa sahabe bile bunu yanlış anlamış. Hangimiz nefsine zulmetmiyor ki demiştir. Ha, bundan sonra Sahabe düşen burada Allah Resulünde. de hadis-i şerifte geldi ki Bukhari'de Allah Resulü bir gün e, memunenin evinde kalır. Muhtat, alışkan olduğu haliyle gece kalkar, ibri alıp su doldurur. ihtiyacını görür. Abdest alır, namaz kılardı. İbrin yanına vardığında görür ki ibrik dolu. Meymuniye der ki radıyallahu anh'a bunu kim doldurdu? Abdullah doldurdu. İbn Abbas'ı kastediyor. Çünkü Meymuni İbn, İbn Abbas'ın teycesiydi. Peygamberimiz amcasıyla bacanaktı. Allah Resulü diyor ki Allah'ım mı? farkeh fi'l-din ve öğrete tevil Kur'an'ı. Allah'ım ona Kur'an'ın tevilini öğret diyor. Allah'ım ona Kur'an'ın tevilini öğret diyor. Beyanın yanında tevilin anlamı ne? İbn Abbas'tan gelen bir nakilde İbn Abbas diyor ki radiyallahu anh ee, bu meseli farkun beyne nasibima araka Allah ondan arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hikmet Ayet için diyor ki وَلَمْ يَكُلْ بِمَارَ اَيْتَ Gördüğün gibi hükmet demiyor. Gösterildiği gibi hükmet. <gülüyor> Bak bu tevhildir. Olmayan bir şey değil, var olan bir şeye dikkat çekecek hassasiyet. Çünkü dindeki ince anlayıştır. Verilmiştir. Sahabenin tevili vardır. Akabinde de ilim ehlinin tefakkuhu, anlayışı vardır. Bu da nedir? Hadis-i Şerif'te yine Buhari'de elim bahsinde "Men yuridillahu bihi khayran yufakkihu fi'd-din." Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde anlayışlı kılar diyor. Anlayışlı kılma ne anlamdadır? Hüküm çıkaran değil, hüküm koyan değil. O zaman şu sözün ne kadar kötü bir şey ifade ettiğini yakalayabiliyor musunuz? Ben Kur'an'dan buyutmu çıkardım. Bakın şimdi. Kur'an'da var olan hükmü anlamakla yükümlüyiz biz. Yeni hüküm çıkarmak değil. O vardır zaten. Kur'an'da vardır. Sünnet bunu açıklamıştır. Biz onu anlamakla yükümlüyüz, Hüküm çıkarmakla değil. Anlayış bu. Değilse hüküm çıkarmaya, hüküm koymaya katiyetle anlayış diyemez. Hüküm koymaya, hüküm çıkarmaya, katiyetle anlayış demek mümkün değildir. Burada şuna işaret etmek gerekir ki bazen bizler bize dayatılan Avrupa'dan, Almanya'dan, diyelim ki İtalya'dan, İsviçre'den getirilen medeni hukuk dedikleri kanunları dayatmaları. Buna ne kadar inananlar isyan ediyor? Halbuki temele indiğinizde Mulla Kasım kisvesinde birçok insanın Allah'ın hükmünün dışında hüküm koyduğunu, hüküm koyduğunu görürsünüz. Hem de İslam adına ilim ehli adına. Bazen bunu da görmüyor musunuz? Tağuttan sakındıranların bizzat kendilerinin tağut olduğunu tağuttan sakındırıyor tağuta karşı bir mücadele yaptığını zannediyor ama kendisi tağutlaşıyor. Bir gün bir internet ortamında birileri şu an Türkiye'de cuma namazı kılmak caiz değil, hatta sudaç hat yapmak da caiz değil. Çünkü idarecilerin hepsi tağut diyor. Bunu bana söylediklerinde bir gün arkadaşın da olduğu bir ortamda beni çağırın. Onun olduğu bir ortamda ben cevap vereyim buna dedim. Böyle bir günde o çağırdılar, o arkadaş da orada. Dedim ki öncelikli olarak sizler tağut ve buna eş anlamda kullanılan kelimelerin anlamını en azından ilahla ile tağutun birbirinden farklı olan anlamlarını yakalamanız gerekir dedim. Tevhid derslerinde bunu mutlak duydunuz. İlah'ın tarifi olarak biz deriz ki Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey deriz. Tağuta ise Allah'a ibadetten alıkoyan her şey deriz. Şimdi ilah'ın tarifiyle Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey Tağut Allah ibadetten alıkoyan her şey derken aralarındaki göze çarpan fark nedir? Birisini istekle yapıyor? Öbüründe zorlanıyorsun. Tabii, birisine kendi isteğiyle düşüyor. Hristiyanlar İsa ve Meryem'e Allah'tan gayri ilah edindiler mi? Ha, haşa İsa ile Meryem'in günah var mı? Aleyhissalatu vesselam yoktur. Ama Firavun tağuttur. Çünkü Allah'a ibadetten alıkoyar. Cuma namazı Allah'ın farz kıldığı bir şey midir? Allah'ın farz kıldığı bir şey kim onu farziyetinden düşürebilir? Yine Allah olmalıdır. Nasıl? Aynen. Kadınlar cuma namazı kırabilir ama vacip değildir. Misafir. Cuma namazı kılabilir ama vacip değildir. Buna delilleri ilendir. Allah'ın farz kıldığı cumayı birisi farziyetinden düşürüp insanların, insanları cuma kılmaktan alıkoyuyorsa esas tağutun kendisi odur. Allah'ın hükmünden gayrı hüküm koyanları tağut ilan ederken kendisi İslam adına hüküm koyuyor. İlla İsviçreli Joseph olması gerekmiyor ki aile hukukunu aldığımız kanunları koyan. Esas tehlikenin ta baştan Allah kelamı denildiği noktada Kur'an'ın anlaşılmayışıdır. Vahiy dediğinde, Allah kelamı dediğinde farklılıkları bize daha ilk anda yansımalıdır. Allah kelamıdır. Ama öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır sözün buna zıttır. Onun için Kur'an dediğinde sende bir eseri görülmüyor. Çünkü eylemin beşer kelamı gibi. Bunu yakaladınız mı? Bazen neden biz Kur'an adı duyulduğunda ilk derste Abdullah'ın yukarıda dediği bir söz var. Allah'ın ayetleri anıldı, okunduğunda ve Allah zikredildiğinde neden kalbimiz ürpermiyor? Senin Allah'ın kelamına verdiğin değer ne? Ahmet'in Mehmet'in sözü gibi. Beşer sözü telakkisi ise bu okunduğunda senin kalbin nasıl ürperir? İnsan sevdiği bir kızı gördüğünde yani rastgele birisini görmüş gibi mi olur? Fark eder mi? Değil mi? Heyecanlanma başlar. Kalp başlar kalbi atmaya başlar. Bu kadar bile kalbi ürpertecek, yerinden oynatacak. Heyecanlandıracak nisbette biz Allah kelamına değer vermiyoruz ki. Allah kelamı dediğinde bizde bir şeyler yapsın. Veyahut bir şeyler hissedelim. Onun için belki bunun mevzunun haricinde gördünüz ama tağuta kadar gittiğimiz noktada Allah kelamı demenin nasıl bir anlama geldiğine dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman burada anlaşılan beyan hakkı sadece Resul'ün Ondan sonraki sahabenin tevil hakkı var. Çünkü yaşantılarıyla bunu hayata yansıtan kimseler, aktaran kimseler ilim ehlinin anlayışı, hüküm koyuşu değildir. Bunu ayırtınız mı? Çünkü bazen ilim ehlinin anlayışı deyince, o böyle anlamış, o da böyle anlamış şeklinde hemen o anlayışa götürülüyor. Var olan hükmü anlama dediğinde. Hüküm koyma zaten kendiliğinden saf dışı edilir evet. mi? Evet. O zaman anlayış tertemiz, mücerdet saf anlamıyla ortada kalır. Anlama yükümlülüğü, hüküm koyma değildir. Evet. Biraz fazlaca şeye müsaade ettik. Evet. Tam zamanında. teneffüsü biraz fazlaca verdik. Şey hani <gülüyor> Ahmet, dertte biraz daha derli toplu olması gerekmez. Sen yani buradakilerin hemen hemen en küçüğüzün. <gülüyor> Tabii. Iıı ee, bu gelmeden kaç gün önce bir arkadaş bana dedi ki tekfirci falan değil. Onun bana dediği bir yere dayanıyor. Iıı ee, fukahlara bu dört büyük mezhep ııı e, fukahlarına Neye dayanıyor. dayanıyor dedi? Yani bu ııı e, hanefi mezhebinde misal Neye dayanıyor var, dedin sen ona mı? Fukaha. He? Fukaha. Ha fukahaya. ha fukahaya. Evet. Evet. Evet. Hanefi mezhebinde. Bu, bu böyleymiş, bilmiyorum. Doğru mu? Cuma namazı işte mesela Almanya'da yaşayanlar için farz değilmiş ama bu Hanefi mezhebine... Türkiye'de var, de, de farz değil Hanefilere göre. Hane, Hanefi, Hanefi, Hanefi mezhebine dayanır, doğru. Var mı böyle bir fetvası? Hanefi mezhebinde var. Sahih olalım. Sahih olsa ne çıkar. Biz Resul'den gelen söze bu sahibi değil mi deriz. Yani Hocam bu sahibi mezhebinde dedim ben orada. Şey, Emrin Ülmü'nün olmadığı için. Efendim? Emrin Ülmü'nün olmadığı için. Ama biz de dindeki olan haline bakarız. Maalesef Türkiye'de Cuma namazı kılınmaz diye kitap yazan, bu sözü halkın diline dolayan, Kendisi cuma namazı ya kılıyor Türkiye'de. Hem Ankara'da mezarlık camiinde. Hocam biz arkadaşlar arasında tesir dersi yapıyor. Biraz e, bir, bir arkadaş. Arkadaşlar arasında tesir e, yapıyor. Burada e, o tesire katılmada bir e, sakınca ben böyle bir şey diyemek Selam görmedim abi. ki nasıl. E, şimdi siz tesir konusunda rivayet tesirlerini e, şimdi ben size şöyle bir örnek verdim. Bilmiyorum dersleri bazen çok kopuk dinliyorsunuz. Dedim ki tefsirde önce Kur'an'ın mantıkına muhatap oluyorsunuz. Sonra o mantıkı peygamberle konuşturun. Ya peygamberden, sahabeden bir şey olmalı? Eğer siz tefsirde bunu yapıyorsanız bu doğru. Değilse nasıl tefsir yapıyordun? hem de tefsiri bir bazen bizim derslerimizde belki e, ders kayıtlarında dinlemişinizdir. Bir gün İstanbul'daki bir ders yıl, bit ders yılı bitti ikinci ile başladık. Çocuklar toplandılar kız talebelerde. Bir istedik hocam dedi bu sene tefsir dersleri yapsak dedi Hayır olaydım. Yani bütün arkadaşlarımızı görüyoruz hocam dedi. Tefsir çalışmaları yapıyoruz, tefsir dersleri yapıyoruz diyorlar. Bize ne yapıyorsunuz deyince diyor, biz bir şey demiyoruz. Akide diyoruz falan dedi. E tamam biz de tefsir dersi yapalım dedim. Ama bak yine hoca bildiğini okur dedim. Niye dedi şimdi çocuk yavrum dedim. Biz bir ayeti alıyoruz. O ayetin önce Türkçesini anlatayım. Peygamber o mevz hakkında ne demişse, alakalı olan, tevhidle alakalıysa, herhangi bir hükümle alakalıysa, teker teker söylüyoruz. Bunun içinde tefsir var, akide var, fıkıh var, hepsi var dedim. Doğru ya dedi şimdi. O zaman dedim size ne dersi yapıyorlar, yapıyorsunuz dediklerini din dersi yapıyoruz deyin, geçin dedim. Onun için yani tefsir sahabeye bakın, hadislere bakın. Hiçbir sahabeden, Allah Resulü'nden bugün size tefsir dersi yapacağım, bugün size hadis dersi yapacağım, bugün size akide dersi yapacağım diye bir söz duydunuz mu? Ha? Bizim elimizdeki Kur'an, Peygamber'in sözü alt ediyoruz, üst ediyoruz, biz bunu yapıyoruz. Bunun içinde akide ile ilgili varsa onu, ondan sonra tevhid imanlar, iman neyle alakalıysa bu ne yapıyor? Ve bunlar da din dersidir. Evet. O zaman tamamdır hocam, biz din dersi yapacağız. Din dersi deyin. Onun için dedim, şu an tefsir dersleri altında yapılan dersler, ders programları, Kur'an'ı, tahrifin Ha, Bunlar yanlış mı, doğru mu, gideyim mi, gitmeyeyim mi diye bir soru sorduruz. da kendinize bakın. O ayeti okuduktan sonra o ayeti peygamberle mi konuşturuyorsunuz? Bu varsa tamam, doğru. Sahabenin ameliyle mi? Tamam, doğru. Sağlaması bu bunun. Ama bu fakir böyle anladı. Beş on tane tercümeyi alıyor, bir şeyler topluyor, bu böyledir deyip mi sunuyor. Şimdi bu ölçü herkes için, yani Ebu Said'in dersine de gelsen ölçüm bu olmalı. Bir başkasının dersine de giden ölçü bu olmalı. Onun için şuna gideyim mi, bu derse gideyim mi diye sorduğunuzda, Bazen ben onu kişi olarak sevmiyorsam, gitme onun dersine de ne olacak. Halbuki o çok güzel ders yapıyorsa, sektir yapıyorsa. Değil mi? Evet. Herhalde burayı toparlamamız gerekiyor çünkü yemeği Öyle. serecekler. Doğru, benim de bir sorum vardı aslında. Şu anda bir soru. o, Ali İbni Hatim, ha? hadisine, Ali İbni Hatim hadisine. Ha. Şimdi orada ne diyor? Diyor ya, e, O arkadaş bir hazır olan mev mevcut olan alemin hadis tefsir kitabını alıyor ama onu birebir o o, okuyor. Bir hani üç dört bir kişi bir o tefsiri mi? okuyor. Rivayet tefsiri değil de rıvayet tefsiri sanarsın. Rıvayet, kesir tefsiri değil. Kimin ki? Ben, yani orada bir yanlış yapmak istemiyorum. şimdi ben, de, o, ben Evet. Yo, Sen nereden geldin? Sen Müneymen'de geliyorum. Kim var orada bunu ne yapan? Yok bir Mısır'da benim komuşum. Mısır'da okumuş mesela şeyde. şeyde Milli Gülüş Camisi'de. Orada insanlara diyor Milye biraz Kur'an okumaya teşvik babında. Hocam. Böyle bir hadisi var Hazreti Ömeri Radiyallahu Abdullah şöyle koy oturmayayım ben ya. Bunun kalbinde nedir hocam? Nedir bu? Ne bileyim koy bakayım bakayım. Ne Al Neyi dedin sen? Bu neyidir hocam? Böbrek. Böbrek mi? Böbrek. Efendim yani işin kalbini hocaya getiriyor. Ben kendim kesemek o yüzden bilirsin. Kurban etine ne ziyar. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok bana bir küçük bir tabak koyun şöyle. <gülüyor> ben oturmayayım çünkü yerde baya rahat olayım. Bak bunu fastı tipi yapmış keratalar güzel yapmışlar şimdi. Ben araplar Fat yapmış zaten. Fatı tipi. Şuradan bir çatal getirir misin? <gülüyor> Şeyden. Şöyle bir biraz rahat bırak lan yemek yiyeyim lan. Ne yemek istiyor bu? Ila döyeceğim buna. Çünkü bak ben sorursam başka türlü cevap veriyorum. Başkaları sorursa başka türlü cevap. Veriyorum. Bak ana bu kötü lan. <gülüyor> Getir. Şu kimyon mu? Karabiber mi? Öyle bir şey yok. Yapma ya.